Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İlk Alp insanlar Modern Sabahlar Başladı Yağmurda Başladı Ne Yapacaksınız Hangisini Tercih edeceksiniz? Elbette Yağmurda Modern Sabahlar ileri. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hey kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor radyolarının başındakilere günaydın. 8-16 saatimiz 11 Ekim 2012 Perşembe sabahında. Kısa bir konuşma yapmak için geçtiği mikrofonun başına. Söyleyeceklerim kolay şeyler değil bir taraftan da. Bir yerlere çekileceğinden de eminim ama söylemeden edemeyeceğim. De Yağmur geldi. Yağmur geldi, gelecek, havalar kötüleşecek diye konuşuyorduk. Ve sonunda o beklenen korkulan yağmur geldi şakır şakır demesek de bir de pis pis yani hani şakır şakır yağmur yağdığında Hey yavrum hey barajlarımız doluyor diye bir coşkumuz oluyor tüm insan. ama bugün öyle bir baraj dolduracak da bir yağmur yok. Sadece paçalarımızı ıslatacak etrafı ıslatacak bizi rahatsız edecek bir yağmur. Öyle görünüyor ama sadece iki damladan bahsetmiyoruz burada. O beklenen yağmur bu. 11 Ekim'deyiz. Hepimizin korktuğu bir şey vardı Bir gün bir yağmur yağacak ve ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Evet maalesef o yağmur yağdı Yazdan kalan günler O tatlı sıcaklıklar Güneş Hepsi bizden uzak artık Hepsi çok uzak bir yaz anısı olarak hayatımızda yerini alıyor Biz ise yağmurun altında koşturan insanlarız Burnunu çeken insanlarız Hasta hasta ulaşan insanlarız bundan sonra Maalesef kış geldi Ama artık kış gelsin diyenler Buyurun istediğiniz oldu Önümüzde birkaç ay var zorlu Onları geçirdikten sonra Yeniden bahar coşkusuyla Yeniden yaz mutluluğuyla Karşınızda olana kadar Modern sabahlar Keşke böyle şey yapsaydık ya Yağmurlar başlayınca program bitirseydik. En güzel zamanlarda program yapmadık da Bu sirkin havalarda program yapıyoruz Neyse Başka bir tartışma konusu Modern sabahlar burada. Hastacıklı. Fahir'e stüdyomuzda değil. Oktay Demirci memleketimizde değil. Ya da büyük ihtimalle dün gece geldi. Gelir gelmez de eşyalarını bir tarafa attı. Aman benim en sevdiğim arkadaşım hasta. Benim onunla ilgilenmem lazım diyerek Fahir'in yanına koştu. Görünen o ki bu sabah mikrofonunda yağmurdan sızlanan bir adam olacak saat ola kadar. Ama bir taraftan da o sızlamayı... Şarkılarla süslemeye çalışacağız. Rihanna ile devam edelim. Diamonds 103.1'in Radyo 3'de. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo 3'desiniz. Modern Sabahlar devam ediyor. 8.44 oldu saatimiz. Gökyüzüne yükseliyoruz şimdi. Şenol gün fır deniyor. Beyaz fırtınasıyla helikopteriyle Ankara te tepeden bakıyor ve bize açık yolları söylüyor. Şenol Bey günaydın. Şenol <gülüyor> Bey Günaydın şeygeli midir şiddetli de şey klaşıyorum biraz yağmurlu bu ama hava. e, yağmurlu havada da helikopterle gökyüzüne olmak büyük bir risk o yüzden e, müsaadenle Şevkil'e geleyim. Bugün çok uzak başak e, yollar. Malum yağmurlu günlerdi. <gülüyor> Şevkil de takdirini e, tahmin ediyorum. Biraz yağmurlu gündeydi trafikte. Biraz daha dikkatli olmak lazım müsaadenle. Şey Şeyh bey hangi yolları yani, Açık yol olarak değil, e, Şevkil'e geleyim şu anda... E, yağmurlamadan riks alınmak istemiyorum. Ee, i̇stersen başka bir zamanda uzun uzun konuşalım. Ama şimdi bize bugünkü yollar lazım. Yani hangileri açık, hangileri kapalı onları bir söyle. Yani kapalı değil mi? Yoğunluk var. Şevge'ye gideceğim. Öyle hani kapalı falan hani orası açık ee, veya kendimce yorumlara orası kapalı. Hayır böyle bir şey yok. Yani yoğunluklar var. Ona göre işlerden ayrılmasınlar. Yavaş yavaş kişiler. Sadece müsaadenle Şevge'ye geleyim. Çünkü hak de büyük bir rikseliyorum. Ee, daha fazla şey yapmak istemiyorum. O zaman yollar dışında başka konulardan bahsedelim. Genel işte böyle ne bileyim hani insanlık halleri falan ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz böyle bir albüm çalışmanız var mı? Genel bir çalışma tabii ki var bir şeyler yani bu durmuyor şimdi onlar da Espri var mı şey Bey? Ne diyorsun oğlum ya? Ben burada diyorum düşeceğim diyorum aşağıya. Ölük hepsini de yükseliyorum ben burada. Ya bir, bir günde bir ikisi alıp konuk sürün. İkisi ne demek ya? Lütfen sevgiye geleceğim. Hadi yani bir müsaadenle senin de yüzünü kapatmak istemiyorum. Evet. Ee, Şevk'in yüzünüze saygılarımızı sunuyorum. Bir başka programda yeniden yeni sevgiyle buluşmak üzere hoşça kalın. Şahal Bey. Efendim? Ee, espri olarak bir şeyiniz var mı? Ne espri'si lan? Ne şey. Ya bir, bir espri hani bir normalde bizim sohbetlerimizde böyle hem trafik durumu oluyor hem bir espri oluyor böyle bir espri tipi bir şey düşünmüyor musunuz? Ne? Şenilen mi olacak? Yok ne alakası var. Şenilen mi olacak? Ne alakası? Şenilen mi olacak şeyin? Ya bir, bir espri yapın ya Allah Allah, bir, amma şey yaptın sana, her zaman espri bombardımanı falan filan diye bir şeyler daha söylüyorsun. Ya gelmiyor aklıma, espri gelmiyor. Dük salıyordun diyorum sana. Yağmur yağıyor, ben onu köptüğüm, tat düşeceğim ya. ya. O zaman en güzel espri olacak, yerden leş gibi patlamış bir kafamı gördüğü zaman. Buna mı güldün? Ya Ne demek malum sp bir diye bir şey sp bir yok oğlum lütfen rica ediyorum yapma bana gözünü seveyim sevgiye karşı yani risk alıyorum diyorum. Tamam şey alıverdin bir defa risk diyor risk bir kere o ya. Ne sinir ne sinir risk? Risk alıyorum. Risk alıyorum. Tamam iyi ne alırsa al. Yani ben sen ne şimdi ne yapmaya çalışıyorsun şey ya? Bir espri yapma diyorum ya. Oğlum arkadaşlar gelmedi diye köpek gibi bana muhtaç kaldı değil mi? Eşles onu söyle. Onu söyle ben ondan sonra espri yapayım. Ne alakası var canım ben? Hani normalde yaptığımızı yapmaya çalışıyorum burada. Yani. Yani, evet. Fahir gelmedi, Oksay gelmedi. Şenolcum bayrak espriyi yapsın. Yapmıyorum oğlum. Tamam ben burada sana espriler komiklikler yapacak değil ya. Bunun adını adı Yap. Allah Allah, ne alakası var? Ben normalde her zaman bağlandığımızda konuştuğumuz şeyleri konuşuyorum. Ben şimdi konuşamayız diye söylüyorum ben de sana. Riks alıyorum diye söylüyorum. Ya yeter, riks alıyorum dedikçe hakikaten içim kıyılıyor ya. Ne? Öncel şey genellik hepsinden konuş. Bakalım iki Şey, de. Şevk'in zilini zilini maçalarmış devam ediyor esprileriz. Şaka. Bugün aklıma gelmiyor. Tamam şey iyi. Yeter. Eee, on dakika konuşturdun gene bir şey değil mi? Ya istemiyorsanız ben ne yapayım ya. Şunu söyleşet, sen Bey ben sana muhtaçım. Geriye döndüm dolaştım sana geldim. Senin başka bir çevre olmadığı da ortaya çöşegendi de günaydın öncelikle. Böyle bir durma düştüğümüz sana saygıyla bildiriyorum sana. Yalvarıyorum köpeğin olurum. Lütfen benle eş konuş. Arada da iki ila üç esprı yap. De böyle bir şey yok ki ortada. Evet, yani onu bu şey ne yapayım espri. <gülüyor> ne güldün? Neden güldün? Yani ben yerde garanti bir espri olsa hak diyeceğim. Ha garanti espri mi? ne var? Ne güldün? Sebep ne? Bu bak ya yani şimdi böyle bir şey söyleyeceğim ondan sonra espri diye saçmasana Hayır vallahi çok güzel yemin ederim çok güzel espri verdi yemin ederim bak bak şey bu, bu öyle bir espri ki o bir dakika bir dakika yelpalama yaptı çünkü bir hafif yelpalama yaptı şimdi, riks alıyorum ya yamın Hey yani öyle güzel bir espri bu espri biraz daha riks alırım sevgiye gel bey vakit kalmadı ya de böyle peşinde çocuk varsa falan onlar beni çok şey çocuk ama şey bir şeydir. var Modern Sabahlar Modern Sabahlar'da yeni bir saat Rock'ın Roll'la başladı Görünüşe göre öğledi devam edecek Brian Adams geliyor şimdi radyolarınıza Summer of 69'da Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar İçinizden ne geçtiğini biliyorum Şöyle iki tane sevimli kız olsa neşeli neşeli şarkılar söylesen Aha işte bu Aha bu Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern sabahlar Düet yapılacaksa onun da biz yaparız diye B.B. King ve Ray Chapman zamanında bir araya gelmişlerdi. Thriller's Gun berşen bir sabahın en sert şarkılarından biri oldu. Tatlı bir hava yakaladık. Dışarıda yağmur. Radyoda güzel şarkılar. Leonard Kravitz, If You Can't Say No radio today. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern, sabahlar. Modern sabahların sonuna geldik. Yarın sabah yeniden beraber sevgili dinleyiciler. Yani burada ıslanmayın, üşümeyin, hastalanmayın. Çok kritik günler kapımızda. Bir noktadan sonra soğuk olduğumuzu, kuşlu olduğumuzu kabul edin. Ondan sonra kolay hastalanmayız ama şu günlerde biraz dikkat. Hoşçakalın. Modern sabahlar hafta içi her sabah 7 ile 10 arasında Radyo 3'de. Sabah ne varsa öğleden sonra podcastta. Bir gün mükemmel bir gün olacak.